Evet zımba gibi bir açılış yaptık bugün. Artık ee, ne derler dolmuşlarda dinlenen radyolarda ee, DJ'lik yapanlar gibi konuşmaya başlayacağım galiba. Şimdi <gülüyor> geçen hafta verdiğim sözü e, sevgili Hüsnü'nün de katkılarıyla tuttuk. E, birlikteyiz sevgili Hüsnü'yle, Hüsnü şenlendiriciyle. E, Leço Tayfa'yla beraber yaptıkları albümü ve Hüsnü'nün kendi hikayesini konuşacağız. Hoş geldin sevgili Hüsnü. Hoş bulduk. Ee, öncelikle tabi e, babaya mutlaka atıflarda bulunacağız ee, Ergün Şenlendirici'nin oğlu diye hani e, gölgesinde kalmış bir insan değil Hüsnü ee, babasının bıraktığı yerden fazlasıyla çok e, yepyeni şeyler yapıyor kendine özgü şeyler yapıyor Hüsnü'nün kendisine ait olan şeyler yapıyor ee, o mirası babadan aldığı mirası fazlasıyla e, zenginleştirip Bizlerle paylaşıyor. Evet. E, nereden başlamalı bilmiyorum. Biraz istersen bu baba, babayla beraber yaptığınız çıraklık zamanlarından biraz konuşalım. Zaten yakın yerlerde oturuyoruz. Hı hı. E, ben de tireliyim biliyorsun. Evet. E, Düğünler ne zaman başladın babayla beraber herhalde? Düğünlere gitmekten başladı bu iş. Şimdi ben... Ee, beş yaşındaydım klarnete başladığımda bir şekilde başladım artık nasıl olduysa dedemin e, müzik aletleri kiraladığı bir dükkan vardı orada trompetler klarnetler davullar falan kiralıyordu orada e gidip orada ufakken gün gün biraz davul biraz trompet falan derken bir şekilde klarnet çalmaya başladım beş yaşında Demek ki çalandan daha az ee, ne derler ee, çalan çokmuş ama alet azmış o zaman veya para yokmuş Yani herhalde ondan olsa <gülüyor> gerek ee, 6 yaşlarında falan 6-7 yaşlarında trompet çalmaya başladım düğünlerde Köy düğünlerinde Bizim Bergama'da klarnet trompet, davul ve trompet grubu vardır Yani keman kanun falan biraz yok gibi bir şeydir düğünlerde Kullanılmaz köy düğünlerinde trompet çalmaya başladım köy düğünlerinde e bu, e, bu konuya ben zaman zaman değiniyorum Yani son 100 senede Ege'de ve Trakya'da Aslında bu dediğin takım hı hı. E, Epey yaygın Bizim Tire'de de öyleydi Benim dayım da e, biliyor muydun bilmiyorum. Trompetçidir. Yok bilmiyorum. Şimdi öğrendim. <gülüyor> trompet olayı, trompet ve klernet çok ağırlıkta bizim memleketlerde. Evet. Ee, bir şekilde o yaşlarda giderken e, trompet çalıyordum. Bu arada tabii büyük e, usta klernetçiler artık bizim yanımızda olan büyüklerimiz. Yoruldukları zaman bana verip bir şekilde ben de çalıyordum. Yani bu ZB <gülüyor> kültürü falan efendim Ege kültürü evet. oradan kalma yani. E, sonra e, ilkokulu Bergama'da bitirdim ben. Ee, i̇lk öğrendiğim parça da Harmandalı. Bunu şeyde, albümde çaldım özellikle. Evet. Harmandalı, mastika e, öğrendim ilk klarnetle. Ondan sonra kendim bir şekilde e, ilerletmeye başladım. İlkokulu Bergamo'da bitirdim dediğim gibi. Sonra gelip teknik üniversiteye yazıldım konservatuara, çalgı eğitim bölümüne. <gülüyor> Dört sene konservatuarda okudum. Ondan sonra bir şekilde ayrılma pozisyonu oldu konservatuvardan. <gülüyor> Ee, ok... ee, Babanın e, yani İstanbul'a taşınması hangi yıllardı zaten? Hı, sen ben ilk 6 okula yaşındaydım. Bitirdim. Yok ilkokula başladığım zaman babamlar taşındı İstanbul'a. Ha ilkokulu burada mı okudun sen? İlkokulu yok. Ben Bergama'daydı. Sen bergama'da. He, Ben Bergama'da kaldım. Hı. Ee, i̇lkokulu bitirdim. 6 yaşındaydı babamlar geldiğinde İstanbul'a. Ee, i̇lkokulu bitirdikten sonra geldim İstanbul'a. Anladım. Tekin okul universitede... okul Evet. Okul olayıyla. Konservatörde okudum 4 sene dediğim gibi. Sonra Ayrıldım. OKAY'la başladık çalışmaya konservatuvarımın son senelerinde. Babam zaten daha uzun seneler önceden çalışıyordu OKAY'la. OKAY'la yurt dışında festivaller falan derken babamın kendi grubu vardı. Villaço diye bir grubu vardı. Aslında Bilalço tayfada bir anlamda oradan geliyor. Hı. Ona devam ettiriyoruz. Ee, grup Bilalço ondan sonra Okay temizle veya değişik gruplarla bayağı yurt dışına festivallere gittik. Kültürel festivallere ya bu şekilde başladı. Babamlar sadece şeylerde değil yani böyle bu anlamda gruplarda değil, piyasada da bir şekilde beraber çalışıyorduk yani. Anladım. Ee, seni herhalde küçüklüğünden beri özendiriyordu baba. Tabii. Tabii. Bir de ilginç bir şey yani bilmiyorum nasıl trompet çalmadım. Ben keşke trompet çalsaydım diyorum bazen. Gerçi biraz çalıyorum da. Ee, biraz değil bayağı hiç fena değil. <gülüyor> bu parantez için de e, bizim sevgili Kuzukici dostumuz. Orhan'ın e, önümüzdeki günlerde çıkacağı, çıkaracağı bir albümde aynı parçada çaldık Hüsnü'yle. E, sonra dinledim, inanamadım yani. Çok çok keyifli çalıyorsun sen hı hı. de hiç. E, Kendini azımsama. E, bir şekilde bir de devam ettirmem gerekiyordu babama. Askerden e önce ben trompet çalmıyordum hiç. Doğru. Babam çaldırmıyordu daha doğrusu. dudakların bozulur, klarnet çektiği e, gider diye falan. Askerden sonra başlamak durumunda kaldım. Babam vefat edince çok tepkiler aldım. Oğlum devam ettir babanın olayını falan. Yani <gülüyor> bu gitmesin kulaklardan bu trompet olayı falan gibisinden. O şekilde başladım. Yani ara sıra gidiyorum kayıtları sülüyorlar da falan çalıyorum ama. Zarar oluyor mu? Kulernet, Yok fazla olmuyor yani çok sık çalmadığım için. Fazla zararı olmuyor. E, şimdi Ergun Abi'nin minasını devam ettiren, trompet çalan... Kimseler var mı piyasada Var Var. E, arkadaşımız var Bergamalı. Aydın. Hmm. Aydın Borcu diye. Mehter'den bir arkadaşımız. O devam ettiriyor bir şekilde. <gülüyor> Bergama'da var trompetçiler yine ama yok İstanbul'da bir, ben bir de Aydın var sanırım. Türk i̇yiler Trompetçi mi Bergama'dakiler ama. de? Yani dinleme imkanı e, oldu mu? Bergama'dakiler de iyiler tabii. Yani babama çok yakın çalıyorlar ama babamın en büyük özelliği e, Türk müzine çok daha yatkın, daha yumuşak buton ton. Yani Bergama'dakiler olsun Balıkesir tarafında trompet yaygındır. Sosyonak biraz marka, evet. evet biraz sert e, <gülüyor> yani İspanyollara veya Makedonlara yakın sert bir ton. Ha, anladım, anladım. E, aynı tavır yani tamam Türk müziği ama biraz <gülüyor> sert. E, babamın olayı biraz daha yumuşak olması. Yani klarnete kemana böyle yakın bir ton e, yumuşak olması çok, e, çok büyük özellik. normal şartlarda trompet hep öne çıkar çünkü e, Hı -hı. bu aslında kendi inceliğinden de biraz kaynaklanıyor. Yani Tabii. çok sıcak, ince bir insandı. Hı -hı. E şimdi kemanla beraber trompet çaldığınız zaman keman kaybolur. Evet. Dolayısıyla e, kemanı e, duyurabilmek için e, trompetten gerçekten her biraz dikkatli, biraz ölçülü kendini tutarak çalmak lazım. Tabii. Ya babamın e, ben fasılla da çaldığını biliyorum. Halk müziğiyle de çaldığını biliyorum. Aha, Halk müziği orkestralı. Yani hiçbir Türk müziği anlamında, yani Batı müziği zaten trompetin kendi özü de, Türk müziği anlamında hiçbir şeyle çalmadığını biliyor ve herkese çalıyordu yani. Bütün Türk müziği anlamında ne tarz varsa, halk müziği, sanat müziği, roman müziği, arabesk, fantezi artık ne varsa bütün Türk müziği enstrümanlarıyla uyum sağlayabiliyordu yani. Şimdi Hüsnü e, Kemal Paşa çıktı telesini bir dinleyelim albümden. Hı hı. E, yavaş yavaş sorpere devam edelim. Tamamdır. Evet, sevgili Hüsnü Şenlendirici'yle beraberiz. Ee, Kemal Paşa çiftetelisi olarak bildiğimiz aslında Ergün abi'nin trompetinden de yakından tanıdığım bir havayı e, sizlerle paylaştık. Şimdi e, aslında bu ilk albümün ilk albümün olduğu halde gerçekten önemli bir e, iş yaptığını düşünüyorum. Hem e, çok temiz bir roman ee, bunu sergileme açısından Hem de e, roman olmayan e, Müzisyenlerle beraber yaptığın Ortaya çıkardığın modern bir sound var Burada e, son derece yaratıcı bir e, Çaba görüyorum ben e, Tabi Az önce sözünü ettiğin e, Okay Bey çalışmanın işte çeşitli müzikleri Mutlaka şimdi onu da soracağım sana Çeşitli müzikleri dinlemenin evet. e, Kafandaki e, ufku Ufuk aşması sende ...belki caz filan da dinliyorsun... Hı hı. ...modern müzik dinliyorsun... E, ...bu aslında... ...roman müziği adına... ...ilk... E, ...yani bu ölçekte... ...bu kadar tetizlikle çalışılmış... ...ilk çalışma diye düşünüyorum... Hı hı. E, ...bu işin evveliyatını bir kurcalayalım... ...şimdi... E, ...yanıldığım yerlerde gir... ...hiç çekinme... Hı hı. E, ...10 sene kadar önce... Yani Ergun abi herhalde 83-84'te geldi değil mi İstanbul'a? Evet. Ee, i̇lk birkaç sene... E, ...herhalde sağda solda çaldı. Evet, pavyonlarda çaldı. Hı hı. O telefondan Taksim hikayesini biliyorum ben. ben. Evet, evet. <gülüyor> ee, burada sevgili Sonia ile babayı kaybettikten sonra... ...bir pro program yapmıştık. Altın abi de buradaydı. Evet. Onları uzun uzun konuştuk. Bu Tuna'nın beri yanında. Şimdi... E, ...ilk kez... E, o zamanın belli başlı Roma müzisyenleri toplandılar ve e, takım yerlerde ki benim çalıştığım yerlerden e, pek çoğunda rastlaşıyorduk. Çok güzel bir e, gelişmeydi bu. Yani biz de ben de tanışmış oldum bu sayede Ergün abiyle. Hı hı. E, İstanbul sanat merkezi vardır tarla başında. Evet. Ha, orada çaldın mı sen de? Çaldım. E, belki de ilk kez orada tanıştık sen de bir. Ee, i̇şte bir takım yerlerde tribünelde sonra. Tribünelde program yapıyorlar evet. Ee, Beyoğlunda. Ee, <gülüyor> Roma müzisyenler bir araya geldiler ve kendi müziklerini yani daha doğrusu kendi e, istedikleri gibi e, bu e, bugüne kadar yaratılmış çeşitli müzikleri ister o zaman Çaykovski'den de çalıyordunuz. Hı -hı. E, ne bileyim işte çok sevdiğimiz bildiğimiz Türk müziği parçalarını. ...roman oynavalarını... E, ...hatta... ...bir takım çok bilinen caz parçalarını... Evet. E, ...kendi bildikleri gibi... Hı -hı. ...çalmaya başladılar. E, bu... ...çok önemli bir aşama oldu. Yani O güne kadar... E, ...hani tabiri caizse ona buna çaldı. Ne yazık evet, ki roman evet, müzisyenler. Evet. Hala ona buna çalıyorlar evet, ama... Evet. E, ...meraklı olan, ilgilenen... ...kendi müziğini yapmaya çalışan... Hı -hı. E, ...bir... ...grup doğdu... E, Balık vardı bu işin içinde değil mi Hı -hı. o zaman? Evet. Engin e Düz Yol vardı. Heh. Ondan sonra Ergün abim sen <gülüyor> vardın işte. E, Lekesiz Göz o zamandan vardı galiba. Evet evet. E, Nuri Harbi. Lekesiz Göz Hı -hı. Hı -hı. Evet. O çok öyle çıkan beraberiz. bir insan. Tabii. Hala beraberiz. E, senin Hı -hı. albümünde de çalmış. Hı -hı. E, şimdi burada bir... E, neye bağlıyorsun? Yani daha önce romanlar neden kendini ifade edememiş de e, baba ve o kuşak daha mı cesaretliydi? Hani e, Türkiye'de hani oyun havalarını bir kere atarsak, roman oyun havalarını evet. e, bir tarafa atarsak... E, ...ki bunlar belli çevrelerde hı hı. ancak yaygınlaşabildiler. Trakya'da, evet. Ege'de evet. yaygınlaşabildiler. Yani aslında külliyatlı bir oyun havası, şeyi var plağı bilmem nesi çıkmış çok. Evet. Başta Mustafa Kandıral olmak üzere. Evet. Fakat e, bunlar... E, ...kamuoyunda... ...Roman olarak hiçbir şekilde anılmamışlar. Hı hı. E, i̇lk kez... E, ...Roman müziği kimliğiyle... E, ...babalar çekmiş. Bunu neye bağlıyorsun? 1990'a kadar gelinmiş Türkiye'de. Evet. Hani... E, ...o zaman... ...işte teknolojide şurada burada atılım yapmışız. Modern bir toplum olma yolundayız. E, ...dünyanın pek çok ülkesinde roman müzisyenler konservatuvar bitirmişler. Evet. Kendi müziklerini çoktan çoktan yapmaya başlamışlar. Neden bu kadar geç kalmışız sence? Bu biraz cesaretle alakalı bir şey. Cesaret bir de sivrilmeyle alakalı. Yani bu işi biraz daha severek yapmaya başladı herhalde insanlar. Bir de potansiyelle alakalı, dinleyiciyle alakalı bir şey bu. Yeni bir şeyler yapması gerekiyordu insanların. Yani... O zamanlarda biraz herhalde pozisyonlar mı uygundu diyeyim. Veya insanların, mültsenlerin mesela Ayhan, Balık ayhan ondan sonra Engin abi böyle bir grup yapma olayı. Yani onların kafasında ben çünkü bayağı ufaktı o zamanlar. Gençtim daha doğrusu. 12-13 yaşlarında Hala genç anlayamışlarım. Yani çocuk yaşlardaydım o zamanlar. Tabii. Tam anlamıyla şey yapamıyorum da. Ama bu sivrilmekle alakalı. Yani bu işi seven insanlar belirli bir emek veriyorlarsa bu işe. Yani sanatçıların arkasında kalmaktan ziyade biraz da kendi müziklerini yapmaları lazım. Herhalde onların da kafasında böyle bir şey belirdiği için yani biraz da kendimiz için yapalım bu işi dedikleri için yaptılar. Sağolsunlar böyle yani. Bir de mutlaka sıkıldılar ona buna çalarken. Tabii tabii yani. Çoğunlukla da piyasadaki müziğin ne olduğunu biliyoruz. Tabii. Ya çok iyi müzisyenler var. Türkiye'de çok iyi roman müzisyenler var. Hala onun bunun arkasında çalmakla kalan insanlar. Yani çok iyi bir yüksek müzisyenler var. Ama bir türlü kendilerini açıp e, yeni fikirler üretip böyle grup yapma anlamında bir şeyler yapmıyorlar yani ne bileyim. Zamanla olacağını zannediyorum ama <gülüyor> yapmaları lazım bence. Bak bir de yani bizim e, suçumuz yok mu bu işte yani roman olmayan e, Türk toplumunun? Destek vermiyorlar. Evet yani, yani 90'lara kadar bunun bahsi bile edilmezdi. Tabii yani, tabii. E, hala ben şunu hatırlıyorum birkaç sene önce... Ee, İzmir'de bir dernek kurulmuş e, romanların işte kültürlerini e, geliştirmek, yaymak, tanıtmak için falan. Hı hı. Tabii e, çok okumuş yazmış insanlar olmasa da böyle bir çaba oluşmuş. Evet. E, zannediyorum. Sonra kapatmışlar, bir şeyler olmuş. Yani hı hı. E, bizim tahminci zülümümüzün kamuoyunun yalnız e, roman meselesi için değil. E, atıyorum e, yani statik ucu değerlerin işte. Ee, bizi yöneten insanların hakim medyanın şunun bunun evet. e, yalnız roman meselesine değil Kürt meselesine işte atıyorum Ermeni meselesine, Çerkez meselesine de yaklaşımlarının evet. e, katı olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, şimdi e, romanlık meselesi tabi yüzyılların e, önyargılarıyla e, dolu. Hala Balkanlarda, Romanya'da Bulgaristan'da e, romanlara e, yani ki bunlar toplumsal anlamda pek çok hakkını elde etmiş Makedonya'da romanların işte parlamenterleri var. Evet. Yani mecliste. Fakat buna karşın e, yine de bir ön yargı, bir toplum tarafından soyutlanma, kenara konma e, eğilimleri var. <gülüyor> bir atasözü geldi aklıma. Tabii. Romanı padişah yapmışlar. İlk <gülüyor> önce babasını asmış diye bir, bir atasözümüz <gülüyor> var bizim. Bilmiyorum yani bu e, öyle bir izlenim var. Öngörüş romanlar hakkında. Mesela roman müziği hakkında diyeyim. Roman müziğini çok basit görüyorlar Türkiye'de. Yani roman müziği deyince basit herkesin çalabileceği, işte oynanan bir müzik tarzı diye düşünüyorlar. Yani romanların yaptığı müziği. Biz de bir şekilde, bir anlamda bunu aşmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar. Bilmiyorum bunu yenilikle, modernleştirerek veya bir şekilde insanlara sunmaya çalışıyoruz. yani Bu akım ilk önce e, babamdan başlıyor. E, i̇lk plakları babamın. E, Bergamalı Ergün Şenlendirici ve modern oynavaları diye. Duydum ama öyle. elde edemedik. Var mı sende? Evet, ben getireceğim sana onları. Tamam. Bir daha görüşmemizde. <gülüyor> ee, birkaç defa e, Bergamoğlu Ergün Şenlendirici ve Modern oynavaları diye çıktı. Ondan sonra Grup Jaguar anlamında falan. O zamanlardan yani 10, 12-13 sene önceleri babam evet. modernleştirmeye Group çalışıyordu. Grup Jaguar şey. şey mi? Di diğer çalanlara verdiğimiz isim mi? Yani, yani. Beraber mi çaldılar? Beraber çaldılar evet. Babam kendi grubuydu. yaptı. esas değilmiş ismi. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> İsimler <gülüyor> çok ilginç genelde böyle. Lecho Tayfa, Grup Jaguar. E, La bildiğim kadarıyla roman dilinde iyi, evet. güzel, i̇yi güzel anlamında bir kelime. Hı -hı. Evet. Taypa da bir herkesi bildiği gibi. Bildiğimiz yani. tabii ekip, şey, ekip, grup, akraba, eş, dost veya topluluk anlamında bir şey yani. Tamam o zaman e, senin ilk öğrendiğim parçayı dinleyelim madem. Harmandalı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim Peki. sohbete. Sevgili dostlar e, Tuna'nın beri yanında Hüsnü Şenlendirici ile beraberiz. E, Hüsnü Şenlendirici ve Lenço Tayfan'ın daha herhalde 10 gün 15 gün falan oldu. E, çıkan albümünü e, Pozitif Şirket'in WM'unun bastığı e, Bergama Gaydası adlı albümünü dinliyoruz. E, o albüm bahanesiyle de sevgili Hüsnü'yle sohbet ediyoruz. Şimdi e, istersen aslında çok Derin konulara girdik ama... E, ...benim... ...istediğim şeylerden biri de... ...sonuçta birlikte olmamızın önemli amaçlarından birisi... ...insanlara bu albüm ulaşsın. Biraz albümün hikayesini... E, ...konuşalım seninle. E, kimler çaldı... ...ne bileyim... ...nereden çıktı böyle bir düşünce... ...azıcık onları anlat bize. yani e, bir 20 gün önce... ...programcılar toplantısı vardı açık radyoda... Hı. ...eğer öğrendiğimiz doğruysa 80 bin kişi dinliyormuş bizi. <gülüyor> ya bunlardan onu da bir alsan hiç bela değil abi. Çok <gülüyor> oh, <ne> güzel. Açıkçası <gülüyor> çünkü çok e, kaliteli seviyeli bir dinleyici. Biliyorum. E, eminim bu geleneksel müzikle e, modern müziğin çok titiz çok e, hoş beraberliğini kaçırmak istemeyeceklerdir. Dinleyelim bu albüm hikayesini öyle senden. Şimdi Lütfi Tayfan'ın e, nasıl başladığından gelelim isterseniz. Tabii. E, Brooklyn’le başladı bu iş ilk önce herkesin bildiği gibi Brooklyn funk essentials’la beraber e, sanırım 96 mı 97 yılında mı ne Türkiye’ye gelmişler konser vermişler bir ve son parçalarında da bir Türk parçası çalmışlar e, bunun üzerine Positive’in onlara götürdüğü bir teklif yani Türk müziği parçalarını yorumlamaları falan mi? gibi evet, Zengilen, Hı -hı. evet. <gülüyor> büyük çoğunluğu Zenci Hı -hı. E, onların da Sıcak yaklaşımlarıyla böyle bir fikir çıkıyor ortaya. Yani Türk müziği parçalarını yorumlama fikri. Tabii böyle bir şey yapmak için bir de Türk grubuna ihtiyaç var. Türk müziği parçalarını çalmak için. E, bu şekilde e, beni buldu pozitif. E, poz pozitifle önceden çalıştığımız bazı işler de vardı. Ayrıca e, etni <gülüyor> müzikolog, Kaliforniya e, Üniversitesi'nden Sonya Tamar, bir hanımefendi. Hı. Onunla beraber seneler önceden tanışıyoruz. Bizim üzerimizde bayağı araştırmalar falan yapıyordu. Ee, Sonra çok özel evet, bir aile yani. dostumuz, özel çok iyi bir müzisyen da. Onun da katkılarıyla bir şekilde buluştuk, e, konuştuk ve 11 kişilik bir grup yaptım ben Türk müziği anlamında. Efendim, o kanun, bağlama işte. Efendim, ney, klernet, darbuka falan. Bağlama girince işin bağlama, içine tabii Evet ee, bağlama da girdi. Romanlar arasında bağlama meraklısı pek çıkması herhalde değil mi? Yok gibi ama ya, şu son zamanlarda var yani Bağlama artık çalınış şekline göre değişiyor tabii evet. e, 11 kişilik grupla fazla prov yapamadık biz aslında bakılırsa Çünkü çok bildiğimiz parçalar e, Bu grup tabii çalışması sınıfı yapmış Amerika'da Altyapılarını hazırlamışlar Hı. efendim fikirlerini falan ee, parçalar gönderdiler bize bildiğimiz parçalar dinledik girdik birkaç prova yaptık zaten ondan sonra kaydı çalıp CD'yi hazırladık ve konser yaptık birkaç konserler oldu Brooklyn ile beraber geçen sene açık kavada falan evet evveli sene geçen sene bayağı yoğun ilgi gören konserler oldu bunun üzerine tabii Laço Tayfa ismi var şimdi, Laço Tayfa ee, insanlar ilgi göstermeye başladı yani bu to toplamak ekipten çıktı aslında tabi tabi yani to hem toplama ekip hem de yani biz e, Brooklyn üzerine çalmak için kurulan bir grup Türk müziği parçalarını çalmak için renk diyebilirim yani bir an. Evet evet. Onlar da kalabalık ya, yani. Epey. Tabii tabii. Sahnede 25 kişi falan oluyordu <gülüyor> hemen hemen. Evet. Ee, i̇nsanlardan tepki halaya başladık. Ya işte Laço Tayfa'nın albümü ne zaman çıkıyor? Tek Laço Tayfa'yı ne zaman dinleyeceğiz falan gibisinden. Ee, pozitifle konuştuk. Renk yani, o... sazı olarak değil de. kendi tabii, tabii <gülüyor> kendi özel yani. Laço Tayfa'yı kişisel olarak dinlemek tabii. istiyorlardı. Ee, pozitifle beraber konuştuk. Onlar da böyle bir teklif getirdiler bana. E, ...albüm yapma fikri oradan doğdu yani insanların isteği doğrultusunda. E, şimdi ilk önce otantik olarak düşündüm ben. E, sadece bu 11 kişiyle beraber bir müzik yapmayı düşündüm. Hmm. Ama bizim altyapımız hiç yoktu yani bas, davul, e, klavye falan hepsi Brooklyn'deydi. Bizim sadece dediğim gibi renk grubumuz. Ve bildiğiniz gibi çalıyordunuz. Tabii bir şekilde değiştirmem gerekiyordu. Bir de kafamda böyle yani... E, Belirmeye başlayan seneler önceden olan bazı şeyler, fikirler var. Yani müzik fikirleri, şekil, Tabii. değişik sanatlar bilmem neler falan. E böyle bir şey de olunca benim kullanmam gerekti. Yani büyük bir şans benim için bu. Kafamdaki şeyleri insanlara sunmak için. E, eski gruptan şu anda bir bağlamacı, kanuncu ve ben varız. Özkan, Nuri ve ben. Hı hı. Eski ilaç o tayfada. Grup, e, öbür arkadaşlar, yeni arkadaşlar eee basçı şen Sesli çok değerli bütün müzisyenler. Nurhat abi acayip bir dışı, yüksek bir basçı. Volkan Öktem çok değerli bir davulcu. Türkiye'nin en iyi davulcularından bir tanesi. Mehmet Akatay perküsyon. O da özel bir beyin Çok tanımdım. özel Hı. bir adam Hı. evet. Mehmet Akatay efendim. Nuri zaten ayrılmaz ikiliyiz biz onunla. Kanuncum Nuri lekesiz göz. Ee, bağlamacı Özkan Alıcı var. İzmir'den bir kemancımız e, Ergun Hep Bildik var. Eee klevecimiz Caner Tepecik. Ee, arkada bizim kocaman bir duvarımız sırtımızı dayadığımız bir duvarda yerli bir o da. E, bu anlamda bir grup yaptım. Benim en çok istediğim şey e, o son, şu grup roman olmayan ama Özkan var herhalde Özkan var, Volkan var. Nurhak, ee, efendim? Nurhak roman mı? Nurhat. Ha, ee, Nurhat, evet. Nurhat e, roman olduğunu zannediyorum. Yani roman olmasa da roman şeyiyle yetişmiş bir adam, e, kültürüyle yetişmiş bir adam. Hı hı. Caner. E, Caner roman. Hı hı. E, ağırlıklı roman grubu yine bu. E Şimdi e, bu müziğin özünü oluşturan Çünkü o kültür e, Az önce kendi aramızda konuşurken hı hı. E, Türkiye'de e, Roman müzisyenlerin girmediği bir camia yok Her evet. yerde onlar evet. var evet. E, Bunun böyle olması çok doğal Çünkü işi iyi yapan hı hı. E, O işi iyi yapan insanlar TRT başta olmak üzere evet. e, Türkiye'de e, Hep onların seslerini duyuyoruz biz evet, evet. Büyük bir çoğunluk yani Türkiye'deki müzik, müzik potansiyelinin e, büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor romanlar. Yani bu TRT olsun, efendim e, kültürel müziklerde, efendim, e, stüdyo müzisyenleri veya piyasada sanatçıların arkasında çalan müzisyenlerin büyük çoğunluğunu romanlar oluşturuyor. yani. İşte belki biraz artık e, cesaret toparlanma zamanı. Sizin babanın 10 e, sene önce yaptığını daha çok insan bugün yapmalı. Yani artık hani... Roman mısın deyince nereden çıkarıyorsun kardeşim? telefonu bırakmalılar. <gülüyor> yani önce debin bir şeyden bahsettik. Yani işte romanlı insanlar kabullenmiyorlar falan gibi bir şeylerden bahsettik. <gülüyor> İlk önce romanların kendi roman olduklarını kabullenmeleri lazım insanların yanında. Yani adam çok iyiymiş. Sen bakıyorsun acayip yani bir kalite koymuş, isim koymuş. Herkes tanıyor bilmem de Romanlık denince akortlar bozuluyor falan. Bir şeyler oluyor yani. E, gereksiz bazı tereddütler karşı Evet biz de yani toplumda zaten eskiye göre çok Tabii, daha kabullenmeye başladılar tabi tabi karşılıklı olacak bu Hı -hı. iş ee, kabullenildikçe cesaret artacak cesaret Tabii. arttıkça e, iyi örnekler çıktıkça e, senin yaptığın albüm gibi İnşallah daha nice niceleri elimize gelir İnşallah e, bu işler daha iyi olacak Hı -hı. bir anlamda evet. şimdi e, küçük bir sürpriz yapalım ee, mutlaka babayı e, anmadan ben e, bırakmak istemiyorum tabii onu bekliyorum zaten ben dedi de bakalım ee, Ergun Abinin çeşitli parçalarını kezlerce e, burada dinlettim insanlara e, işte Karadeniz projesi vardı e, Okaytemizin orada e, Karadeniz'de müzisyenlerle çaldığı e, parçayı dinletmiştim 3-5 yani program önceden onu hatırlıyorum şimdi e, Okaytemizin son yaptıkları, yaptığı albümlerden birisinde. Yani Ergün abinin muhtemelen ölmeden önce e, yaptığı en son yani katkıda bulunduğu en son albümlerden biri olabilir. E, çok güzel bir doğu havası çalmış. Hani, trompetle doğu havası nasıl çalınır e, diyecek olanlara hemen dinletelim. E, belki sen bile dinlememişsindir epeydir. E, yani bilmiyorum. inşallah güzel bir sürpriz olur senin için. Yani Sıradan bir örnek seçmek istemedim. Roman müziği seçmek istemedim. Hı hı. Ee, yaratıcılık nereden nereye gelebiliyor diye ee, küçük bir örnek verelim istedim. Çok güzel dinleyelim. Sevgili Hüsnü ile sohbete devam ediyoruz. Ee, nasıl hatırladın mı parçayı hı hı. Evet. o ile çaldığı parça bu. Evet. Ya burada hı hı. E, şeyin rahmetli Binali Selman'ın kulaklarını çınlattım. Herhalde hı. dedim duysa kafayı yerdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Trompetle bu nasıl oluyor bu? Şimdi e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. E, tekrar hatırlatalım. E, Laço tayfanın en son daha doğrusu ilk ve son albümü şimdilik <gülüyor> e, Bergama Gaydası adıyla yayınlandı. Meraklısı piyasada bulabilir. E, eski müzikle geleneksel müzikle modern müziğin çok usta, çok titiz çalışılmış bir e, yorumuyla karşılaşacak dinleyici. Şimdi bundan sonrasına biraz bakalım istersen Öztü. Neler planlıyorsun? E, bu arada son birkaç senedir e, zaman zaman e, baskılar netçi Oğuz Hı -hı. Oğuz'dan beraber büyük berber, değil mi? Evet, Onu Oğuz büyük berber. Yani Onlarla beraber e, bir takım deneysel çalışmalar yaptığını falan da biliyorum zaman Hı -hı. zaman. Zaten deneyselliği çok yatkın. Belki e, ilk bu kadar e, yatkın insanlardan birisin Roman müzisyenler içinde. Yani Türkiye genelinde Gibi. tabii. Gibi diyelim. Evet. E, ne bileyim neler düşünüyorsunuz? Oğuz'dan bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Yakın gelecekte neler var? Oğuz'la beraber uzun zamandır var böyle bir şey kafamızda da. Ee, şu albüm e, hazırlıkları araya girdi. Albüm çıktı. Onun tanıtımı bilmem ne derken. Bir... Bu arada e, Oğuz e, caz menşerli bir e, müzisyen. Evet. E, batı, klasik Batı müziğini de çok iyi bilen. Evet, Cazı da çok, çok iyi bilen. Çok değerli e, bas klarnetçi. Yani sadece bas değil değilse klarnet veya sol klarnet de çalıyor da. Özellikle bas klarnet çok iyi teknik ve çok iyi müziği iyi bilen Geniş görüşlü bir insan, çok değerli bir müzisyen. Boğaz Büyük, bay bay. Albümde de büyük katkıları oldu bize, teşekkür ediyorum ona. Ee, öyle bir çalışmamız var diyeceğim. Ee, tam anlamıyla bir, bir araya gelip çalışamadık. Ama zaten yani doğaçlama genelde ağırlıklı doğaçlama olduğu için fazla çalışmamıza da gerek yok. Yani fikirlerle çalınan müzik yapıyoruz beraber. Ee, şu tanıtım albüm tanıtımları falan bittikten sonra bir ara onunla çalışıp bir şeyler yapmamız lazım. Öyle bir çalışma var. Şimdi yani bundan sonraki hedef Oğuz'la yapacak yapacağımız albüm mi, yoksa Leçe Tayfa bir daha bir albüm daha yapma niyetli mi? Öyle bir öneri teklif şu bu. O, şey var mı, hedefi, daha erken mi? o hedefi tam anlamıyla saplayamıyorum da tabii biraz erken daha yeni çıktı albümümüz. Hı hı. Bilmiyorum zaman ne gösterecek. Yani güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Konser konser önerisi var mı bu sene bir şeyler var mı? Konserler bugün bu sene güzel yerlerde konserlerimiz var tam kesinleşmedi ama e, kesinleşecek olanlar yani. Bir yurt dışı duydum bir yerlere gidiyormuşum Ne zaman Yurt dışı var e, sonra albüm Amerika'da e, satışa sunuluyor Nisan'da ve Avrupa'nın yani. değişik ülkelerinde e, hakları sanırım e, satılacak efendim bayağı ülkelerde satılacak ya yurt dışı içinde. Yurtdışı içinde bayağı geniş şeyler var. Şimdi Hüsnü'cüm e, programı bildiğimiz oynadığımız Hüdayda'yla bitirelim. Hı hı. Bakalım e, nasıl çalmışsınız insanlar dinlesin. Ondan sonra veda edip kapatacağız. Hı hı. Sevgili dostlar bugün doğrusu ben zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ee, konu konuyu açtı. Konuşacağımız, konuşmamız gereken pek çok şeyi konuşamadık ama sevgili Hüsnü ile. Ee, bir koklatma olmuş oldu dinleyiciye. Ee, Hüsnü'nün müzik birikiminin arkasında neler var. Ee, hatta bunun daha da arkasındaki e, toplumsal problemler roman müziği, roman müziyenlerin ee, problemleri Toplumun bunlara bakışı şu bu ee, Pek çok konuya ufak ufak değindik ee, Çok çok Teşekkür ediyorum sevgili Öztürk'ün Programa katıldığı ben, için Ben teşekkür ederim Abi Çok e, fazlasıyla mutlu oldum ben ben de e, ilgili dinleyicinin Meraklı dinleyicinin de en az bizim kadar Mutlu olduğunu düşünüyorum e, Eklemek istediğin Ne bileyim göndermek istediğin mesaj şu bu e, Geliyorsa aklımda burası Rahat İstediğini söyleyebilirsin. Şu anda aklımda bir şey yok. En başta sana bir de dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi umuyorum yepyeni çalışmalarla, yepyeni albümlerle tekrar e, bu programda beraber oluruz. İnşallah. Daha önce bir radyo programına katıldın mı albüm çıkınca? Albüm çıkınca ilk radyo programı bu. İyi. Hı hı. Bundan sonra da yeni hı hı. albümler çıkınca başkasına söz ver evet, mi? İlk önce Ama burada. Albüm çıkardım hı. ben ona göre ben programda yer ayırdı. Hı, tamamdır, sonra tamam. Söz istiyorum yani ona hı hı. göre. Söz, söz <gülüyor> evet e, ben her hafta yaptığım gibi telefon numarası vereceğim yine e, ilgili arkadaşlar kritik ve düşüncelerini benimle paylaşabilsinler diye 296-23-89'dan 92'ye kadar 296-23-89-90-91-92 e, program bittikten, 20 dakika, e, bittikten sonra 20 dakika telefonun başında olacağım sevgiler saygılar sunuyorum Tolga'ya teşekkür ediyorum ve tekrar teşekkür ediyorum Hüsnü'cüm Teşekkürler. Hoşça kal. Hı, -hı. Tuna'nın yanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu